Bediüzzaman Hazretleri İstanbul haham Başısı Emanuel Karasu'nun isteği üzerine kendisiyle bir görüşme yapar. 1909'da Hürriyet Mitingi için gittiği Selanik'te bir müddet kalan Bediüzzaman Hazretleri İstanbul Hahan Başısı Emaniyel Karasu'nun isteği üzerine kendisiyle bir görüşme yapar. Emaniyel Karasu Theodor Herzl ile birlikte Siyonizmin önde gelen simalarındandır. Aynı zamanda Makedonya, Risorta, Mason locasının üstadlığı azamlarındandır. Bediüzzaman'ın şöhretini duyan ve tesirini yakından müşahede eden Karasu bu görüşme ile davası için Bediüzzaman hazretlerinden yararlanmanın planlarını yapmaktadır. Ancak Görüşme devam ederken telaşlı bir şekilde görüşmeyi yarıda keserek dışarı fırlar. Dışarıda görüşmenin neticesini bekleyen dostlarının soruları üzerine şu tarihi itirafta bulunmak zorunda kalır. Eğer biraz daha içeride kalsaydım beni de Müslüman edecekti der.